Euzubillahirrahmanirrahim fi ahkami salatil cum'ati Cuma namazının hükümleri altında bab Summiyet bidalike bunun ile isimlendi Bi cem'iha el halatir Birçok mahlukatı topladığından dolayı bunun ile isimlendi. Veya umuha iftar ayamı الأسبوعi en fazliti gündür. Lakin Rasulü Aleyhissalatullah Sallam Rasulü Aleyhissalatullah şu sözünden dolayı bin iftar ayami konu, yamul En fazlitti günlerin en fazlitti gününüz Cuma günüdür. Evet. Kadar... Tamam inşallah. <gülüyor> Bu gün başlayacağımız konu inşallah Cuma namazı ve Cuma namazının hâkimi. Babun fi hâkimi sâlati cum Cuma'ti. Cuma, namazın ahkamı hakkındaki bab. Evvelen dedi ki, ''Summiyet bi li cem'iha el halqa'l Çok insanları bir araya topladığından dolayı bugüne Cuma günü denmiştir. Cuma kelimesinin aslı nedir? Cema'dir. Cemaade ne demektir? Topladı demektir. Cuma gününün kendisi, Cuma gününde insanlar bir araya toplanıp namaz kıldıklarından dolayı bugüne ne isim verilmiş? Cema kökünden, toplanma kökünden. Cuma ismi verilmiş. tamam İkincisi ise dedi ki وَيَوْمُهَا اَفْضَلُ اَيَّامِ الْاُسْبُعِ Onun cuma günü haftanın günleri arasındaki en faziletli gündür. Şimdi normalde alimler arasında ihtilaf var. Senenin en faziletli günü cumadır diyenler de var. Yani sene içerisinde en faziletli gün normalde Müslümanlar için cumadır diyenler var. Tabi bu racih olan bir görüş değil. Bu mercuh olan bir görüş. Niye? Çünkü Kadir gecesi Mesela Arafe gününün veyahut da biz Cuma gününden daha faziletli olduğunu, İslam'ın o günlere daha önem verdiğini ve daha fazla hayır fazilet atfettiğini biliyoruz. Ama haftanın en hayırlı günü hangisidir denildiği zaman bu ittifakla haftanın en hayırlı günü Cuma günüdür. Neden dolayı? Çünkü biz ne diyoruz? Hiçbir ırkın ırka, hiçbir cismin cisme, hiçbir günün güne, hiçbir ayın aya üstünlüğü yoktur. Ancak ne zaman olur bu? Şeriat herhangi bir aya, herhangi bir güne, cisme, ırka, renge bir fazilet atfederse o zaman şeriat ona kaynaklık ettiğinden dolayı biz onun faziletli olduğunu söyleriz ki Cuma günü de böyledir. Yani yoksa hani bazı insanlar bazı sebeplerden dolayı işte diyelim ki bir günü tazim etmişler. Peygamberimizin doğduğu günü misal. Bugün faziletli bir gündür demişler ve onda birtakım ameller yapmışlar. Evet Peygamberimizin doğuşu büyük bir hadisedir, bize büyük bir nimettir. Ne kadar şükretsek azdır ama o günün bir fazileti yoktur. Neden? Çünkü günlere fazileti ancak şeriat verir. Öyle değil mi? İşte mesela diyelim ki Şaban'ın 15. gecesi. Şaban ayı faziletli bir aydır. Peygamberimiz o ayda çok oruç tutmuştur. O ayda diğer aylardan daha fazla amel etmiştir. Ama 15. gününün diğer günlerine hiçbir fazileti yoktur. Neden? Çünkü şeriata sarih ve sahih bir nas varit olup o günün faziletli bir gün olduğunu söylememiştir. Cuma gününün diğer günlere faziletli olduğunu söylememiz neden dolayıdır? Şeriatın Cuma gününü diğer günlere üstün kılması ona ve onun içinde yapılan bir takım amellere diğer günlere ve diğer günlerde yapılan amellerden farklı olarak bir fazilet atfetmesinden dolayıdır. Anlaşıldı? Yani hiçbir günün güne hiçbir ayın aya normalde üstünlüğü yoktur. Ancak şeriat bunu belirlerse bu müstesnadır. Yani insanlar şeriatı belirlemediği halde Mesela diyelim ki şeriat Cuma gününe hiçbir fazilet atfetmeseydi, sadece Cuma günü namaz kılınıyor olsaydı o günde, biri çıkıp Cuma günü haftanın en faziletli günüdür deseydi, biz bunu kabul etmezdik. Öyle değil mi? İçerisinde Cuma namazı kılınıyor diye, Cuma günü haftanın en hayırlı günü olmaz. Bunun için özel bir nas lazım. Yani bir günü diğer günlere üstün kılan nas lazım. O da nedir? Mesela elimizde olduğu gibidir. مِنْ اَفْضَلَ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüdür. Sizin en faziletli gününüz nedir? Cuma günüdür diyor Aleyhissalatu vesselam. Ve o da başka bir hadiste peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki İmam Ahmed'in rivayet ettiği La tatlu'u'ş şemsu ve la taghribu ala yumin afdal afdal min cum'ati. Yani cuma gününden daha faziletli bir günün üzerine ne güneş doğmuştur ne de batmıştır. Burada yine peygamberimiz cuma gününe ne yapmıştır? Bir fazilet atfetmiştir. Öyle değil mi? Buna başka bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu diyor ki, İmam Müslim rivayet etti. "Hayru tuli tuliat fihiş-şemsu, yevmul cum'ati." Cuma'nın güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor. Niye? Çünkü Adem Aleyhisselam o gün yaratılmıştır. 1. Adem Aleyhisselam o gün cennete konmuştur. 2. Adem Aleyhisselam o gün cennetten kovulmuştur. 3. Adem Aleyhisselam o gün e, tövbesi kabul edilmiştir. Adem aleyhisselam o günün içerisinde ölmüştür. Kıyamet günü yine o gün kopacaktır. Ve o günün içerisinde öyle bir saat vardır ki hiçbir Müslüman o saate muvaffakat edip Allah'tan istemez ki mutlaka Allah onun istediğini ona verir. Bak yedi tane sebep sayıyor Peygamberimiz, yedi tane unsur sayıyor. Tekrar söyleyelim. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete kondu. O gün cennetten kovuldu. O gün tövbesi kabul edildi tekrardan. O gün vefat etti. Kıyamet o gün kopacak ve o gün de öyle bir saat vardır ki hiçbir Müslüman o saate muvafakat edip Allah'tan istemez ki mutlaka Allah azze ve celle onun istediğini ona verir. Yani Kadir Gecesi gibi cuma gününde de dualara icabet edildiği bir saat var. Tamam mı? Bu 7 tane sebepten dolayı Peygamberimiz ne diyor? Hayru'l-yevmin tuliat fihiş-şemsu, yevmul cumat. Cumanın güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor. Tamam? Yine mesela Yahudinin bir tanesi Hazreti Ömer'e geliyor. Öyle değil mi? Ee, diyor ki ey Ömer, ayetun fi kitabikum taqraunaha. Yani sizin kitabınızda öyle bir ayet vardır ki siz onu okursunuz. Lev unzilet aleyna el-yahudi yehudi lettahazna zalike elyoume aidan. Şayet biz Yahudilerin üzerine inmiş olsaydı o şey, o e, ayet kelime biz o ayet kelimeyi o günü bayram edinirdik. Yani o ayetin inmiş olduğu o günü bayram Nedir diyor Hz. Ömer? O da diyor اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım. Hz. Ömer de diyor ki Vallahi biz o ayetin hangi gün ve nerede indiğini biliriz. O arafe gününde, Cuma günü Arafa'da Arefe, inmiştir diyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün size dininizi tamamladım ayeti. arafede Cuma günü inmiştir. Yani ne demek istiyor? Zaten ee, o gün bizim bayramımız olan bir gündür. Yani hem arefedir, hem de Cuma günüdür. Zaten bizim bayramımız olan bir gündür demek istiyor şey ee, Hazreti Ebubekir Bekir. Zaten bu konuda e, kimisine göre zayıf olan, kimisine göre hasen olan daha sarip bir rivayet var. Enes'in rivayet ettiği. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Cibril bana bir ayna gibi bir şeyle geldi, üzerinde siyah bir nokta vardı. Ayna gibi beyaz bir ayna, üzerinde siyah bir. Ben bu nedir? E dedim bu senin ümmetin ve cuma günüdür. Yani senin ümmetinin bayramı olan cuma günüdür dedi. E, diyor kimisi buna Hasan demiş, Ebu Yala rivayet etmiş. Kimisi buna e, zayıftır e, demiş. Yani bugün nedir? Bugün Müslümanların bayramıdır. Allah azze ve celle veya şeriat bugünü Müslümanların bayramı olması için seçmiştir. Tamam? Bunlar cuma gününün kendisiyle alakalı faziletler. Bir de cuma gününün içerisinde bazı ameller vardır. Normal günlerde de o ameller yapılır. Ama cuma gününde yapıldığında şeriat o amellere ayrı bir yer vermiştir. Ayrı bir konum, ayrı bir ecil vermiştir. Mesela normalde koku sürünmek sünnettir. Değil mi? İnsanın kendine güzel koku sürmesi sünnettir. Lakin cuma günü koku sürünmek sünneti müvekkededir. Öyle mi? Daha faziletlidir. Normal zamanda salat salavat getirmek e, sünnettir. Ama cuma günü salavat getirmenin Normal günlerde salavat getirmekten Peygamber'e çok çok daha fazla fazileti vardır. Normalde yıkanmak, temizlenmek güzel bir sünnettir. Ama Cuma günü ihtisal, Cuma günü yıkanmak daha müekket olan bir şeydir, sünnettir. Normalde kılınan nafile namazlar veya camiye erken gelmek, camide oturmak güzel sünnetlerdendir. Ama Cuma günü bunları yapmaya, şeriat Cuma günü olduğundan dolayı daha farklı sevaplar daha farklı ecirler vermiştir. Bunlar gelecek hepsi. Yani bu saydıklarım tek tek gelecek. O zaman nedir? Cuma gününü faziletli kılan bir, şeriat cuma gününü diğer günlerden üstün kılmıştır. Zikretmiş olduğumuz rivayetlerden de anlaşıldığı gibi. İkincisi, şeriat cuma günü yapılan bir takım amelleri başka günlerde yapılan amellerden daha üstün saymıştır. Tamam Bunlar cuma gününü diğer günlere faziletli kılan sebeplerdir. Evet, devam edelim faris Allah'lar dese de peygamberler dese de dedi ki: "Nahnu'l-akhirun el-evvelun ve rivayet-i sâbiqun yevmü'l-kiyâmet." Bizler son olanlarız, kıyamet gününde ilk olanlarız. Ne demek? İlk biz dirileceğiz, biz cennete. Yani ilk son en son biz geldik yeryüzüne ümmet olarak ama ilk dirilecek olan ve ilk cennete gidecek olan ümmet biziz demek istiyor. Beyde ennehum ûtûl kitabe min qabli Beyda ne demek? Gayre demek. Beyda demek gayre demek. Gayra ennahum utul min Lakin onlar kitabı bizden önce onlara kitap verildi. Yani biz her ne kadar sonuncu olsak, kıyamet günü ilk de olsak ama ehli kitap bize kitap bizden önce onlara kitap verildi. onların Allah Sonra bu يَوْمُهُمُ الَّذ۪ي فَرَضَ Allahu عَلَيْهِمْ Allah'ın onlara farz kılmış oldukları günleridir. Tamam. Allah'ın onlara farz kılmış oldukları günleridir. فَاَخْتَلَفُوا فِيهِ Onda ihtilaf ettiler. فَهَدَانَ Allahu لَهُ Allah Azze ve Celle bizi ona hidayet etti. Yani cuma gününü Allah onlara farz kıldı. Onlar onda ihtilaf ettiler. Allah Azze ve Celle bizi ise ona ne yaptı? Hidayet etti. Yani bizi o güne kavuşturan, o günü bize nasip eden Allah'tır. وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ İnsanlar o günde bize tabidirler diyor Peygamberimiz. Devam edelim. وَلَاوَا نُسْلُمِنْ أَنْهُوْ صَلَّ اللّٰهُ عَلَىٰهُ سَلَّمْ Müslim Peygamber'e rivayet etti. dedi ki Peygamber اَدَلُ اللّٰهُ عَنِ الْجُمْعَةِ مَنْكَانَ قَبْرَنَ Allah Azze ve bizden önce olanları Cuma gününden mahr <gülüyor> mahrum bıraktı değil, Saptırdı. Allah bizden öncekileri cuma gününden saptırdı. Pekan Yahudiler için cumartesi günü vardı. Pekan edilen Nasara için pazar günü vardı. Fece Allahu Allah bize getirdi. Allah bizi getirdi. Değil mi? Fece <gülüyor> Allahu Allah bizi getirdi. فَهَدَانَا bize hidayet etti liyevmul bize hidayet etti değil فَهَدَانَا bizi hidayet etti Neye? ليyevmul cumaati Cuma gününe bizi hidayet etti Yani Cuma gününü bulmamızı Cuma gününü bayram olarak Faziletli bir gün olarak yaşamamızı Allah bize nasip etti diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tamam? Şimdi bu hadis şeriflerin manası şu demek ee, Normalde bu hadislerde Peygamberimiz şunu anlatıyor Diyor ki Allah Azze ve Celle, Yahudilere de Hristiyanlara da Cuma gününü nasip etti. Yani alın, demek ki Allah Azze ve Celle'nin aslında razı olmuş olduğu gün nedir? Cuma günüdür. Yani Yahudilere de dedi ki, Cuma günü sizin mübarek gününüzdür, ibadet gününüzdür. Alın Cuma gününü kullanın. Yahudiler ne yaptı? Onda ihtilaf ettiler, onun cumartesi yaptılar. Hristiyanlara da Allah Azze ve Celle bunu verdi. Hristiyanlar da onda ihtilaf ettiler. Pazar yaptılar. Bu ümmet ise Allah'ın onlara seçmiş olduğu Cuma gününü aldı ve Cuma gününü kullandı. Bu da Allah'ın bize bir hidayetidir. Yani Allah'ın bizi yönlendirmesi, bizi başarıya ulaştırmasıdır. Tamam? Normalde İslam alimleri bu hadisi şerh ederken iki farklı yol izlemişler. Bazıları demişler ki mesela Allah demişler normalde Cuma gününü onlara tayin etmedi. Yani Yahudi ve Hristiyanlara illa ki Cuma günü sizin en faziletli gününüzdür alın Cuma gününü e, bayram edinin, tatil edinin demedi Allah. Kendinize bir gün seçin dedi, o gün diğer günlerden ayrı olsun. İçinde ibadet yaptığınız, Allah'a daha yakın olduğunuz, çalışmadığınız bir gününüz olsun. Hristiyanlar Cumartesi'yi seçti, Yahudiler Pazar gününü seçti. Oysa Allah'ın istediği Cuma günü olmasıydı. Diye. Yani ona hidayet olmadılar o günü seçmeye diye. Ama bu ümmet geldiğinde, bu ümmet ise kendi iştihadıyla Cuma gününü seçti ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu günü seçti. Bu birinci yorum şekli. İkinci yorum şeklinde ise alimler demişler, hayır yani bu hadislerden anlaşılan Allah onlara Cuma gününü verdi ama onlar Cuma gününü sapıtır, sapıtır, saptırdılar. Yani Cuma'yı Cumartesi yaptılar, Cuma'yı Pazar günü yaptılar. Ki bazı rivayetlerde de zaten bu açık bir şekilde var. Yani ben İsrail'in ey Musa, Cumartesi Cuma'dan daha iyidir. Sen gel bize Cumartesi'yi şey yap. E, Cuma gününü değil diye. Bu tip taleplerin olduğuna dair bazı rivayetler de varid olmuş. Ondan dolayı burada Racip olan hangisidir? ikincidir. Yani Allah azze ve celle onlara bugünün verdiği kıymetini bilmediler. Daha sonra Allah İslam ümmetine verdi. İslam ümmeti ise bugünün kıymetini bildi. Evet. Şur'a ictimau'u muslimine, müslümanların toplanması meşhur olundu. Fihi onda litenbihihim ala azami ni'metillah aleyhim. Allah Hazir'e onların üzerindeki nimetine dikkat çekmesi, büyük nimetine dikkat çekmesi için Müslümanlar bugün de toplanması meşru oldu. وَشُورِيَعْتِفِيهِ الْخُتْبَةُ Kutba oradan meşru oldu. لِتَذْكِيرِهِمْ بِتِلْكَ الْنِعْمَةِ Bu nimeti onlara hatırlatmak için. وَحَدْثِهِمْ عَلَى Ve o nimetleri şükretmek için, onlara teşvik etmek için meşru Müslümanların toplanması meşru kullandı. وشرعت فيه صلاه الجمعه جمعه ما ظهرا مده بشرو خلنده في وسط Günün ortasında bir yetim ve istima fi mescid wahid toplanma bir mescitte olması için toplanan bir mescitte olması için va amara allahul mu'mineena allahü celle celalühümle emir etti bi huduri zalika el ictema'i bu toplanmaya hazır olmalarını ve istima'il hutbati ve hutbeyi dinlemelerini ve ikameti Tikel salat bu namazı ikame etmelerini Allah zelimlere emretti. Allah Teala dedi ki: "Ya ey iman edenler, izâ cuma, cuma günü namaza lida edildiği zaman fes'û Allah'ın zikrine koşun ve zerul bırakın ve bu sizin için daha hayırlıdır. İnkun tutalamı Evet. Normalde Cuma gününde burada dikkat çekmek istediği şey nedir? Allah azze ve celle Cuma gününde neden dolayı Cuma gününde Cuma namazını? Yani Cuma günü faziletli bir gün olabilir. Bu ayrı bir konu. Bunun dışında bir de Cuma gününde onu diğer günlerden ayıran en belirgin özellik nedir? Cuma namazının olmasıdır. Öyle değil mi? Niye Cuma namazı? Diye bir soru sorarsak. Yani daha öz bir şekilde Cuma namazının hikmeti nedir? E diye. Ta ki Müslümanların hepsi bir araya toplansın. Yani birinci hikmeti budur Cuma namazın. Tamam mı? Müslümanların hepsi bir araya toplansın. Mesela bir beldede birden fazla cami varsa insanlar Cuma namazını ayrı ayrı kılmazlar normalde. Öyle değil mi? Tek bir imamın arkasında bütün Müslümanlar bir yerde Cuma namazını kılarlar. Eğer imkan olmazsa sıkıntı olursa o zaman ayrı kılabilirler. Bu da zaruretten dolayıdır. Ama aslı olan İslam'da nedir? Mesela Medine'de birden fazla mescit vardı. Peygamberimizin döneminde ama Cuma namazı tek bir yerde kılınıyordu değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescilinde kılınıyordu Cuma namazı. Sebep burada nedir? Sebep iki şeydir. Birincisi müminlerin arasındaki ülfeti sağlamak yani onları bir araya getirip hepsini bir araya getirip aralarındaki kardeşliği, aralarındaki işte sevgiyi, merhameti onlara hatırlatmak, omuz omuza onları dizmek. İkincisi ise Cuma gününde Müslümanların kuvvetini izhar etmektir. Öyle değil mi? Çünkü o gün bütün Müslümanlar bir araya toplandıkları için, bütün Müslümanlar bir arada bulundukları için o beraberlik dışa yönelik bir kuvvet gösterisidir aynı zamanda. Ondan dolayı hutbesi açıktır. Sesi yüksektir. Mesela ezanı ikidir. Yani ta ki nedir? Her tarafa ses gitsin. Herkes bilsin ki Müslümanlar o anda beraberdirler, Müslümanlar o anda topludurlar. Özellikle de Allah vakit olarak öğle namazının vaktini seçmiştir. Ta ki insanlar daha rahat toplanabilsinler diye. Çünkü o zaman en kolay vakit insanlar için o zamandı. İnsanlar çalışmadığı için öğlen sıcağında. İnsanlar çalışmadıkları için en rahat toplanabilecekleri vakit o vakitti. Allah Azze ve Celle de o vakti Cuma gününün şeyi için seçti. Cuma gününün vakti için seçmiş oldu. Ayrıca bütün Müslümanlar bir araya toplandığı için Müslümanlara asıl verilmek istenen mesajlar Cuma gününde verilir. Ondan dolayı ileride gelecek mesela Cuma gününün hutbesi neredeyse Cuma namazının içerisindeki en mühim mevzulardan biridir fıkhıta. Tamam, Cuma hutbesi nasıl olur? Hutbeye nasıl başlanır? Hutbede ne okunur? Hutbenin konusu nedir? Hutbenin süresi nedir? Hutbenin şekli nedir? Mesela bunlar Cuma fıkhi ile alakalı fıkıhta en çok üzerinde durulan meselelerden bir tanesidir. Sebep? Çünkü zaten Cuma'nın meşhur kılınmasındaki hikmetlerden bir tanesi de hutbedir. Bütün Müslümanlar bir arada toplandıkları için, bir arada bulundukları için şey ne yapar? İmam veyahut namazı kıldıran kişi Allah'ın onlar üzerindeki nimetini onlara hatırlatır. Değinmek istediği önemli mevzulara değinir. Mesela herkesin duymasını istediği önemli mevzulara değinir. Ki Peygamber'in hutbeleri de hep böyledir. Rastgele seçilmiş konular değil. Mutlaka müminlerin sorunu olan, müminlerin problemi olan ya uhrevi veyahut da dünyevi. Fark etmez. Peygamberimizin onlara hatırlatma yaptığı yerlerdir. Tamam mı? O zaman diyeceğiz Cuma namazının hikmetleri mutlaka çoktur. Yani Allah Azze ve Celle'nin Cuma'yı meşru kılmasındaki, Cuma namazını meşru kılmasındaki hikmetler mutlaka çoktur. Bizim sayabileceklerimiz nelerdir? Bir, ülfet. Yani Müslümanları bir araya toplayıp, hepsini bir mescitte, bir mecliste toplayıp onların tek bir vücut, tek bir ceset olduğunu onlara hatırlatmaktır. İkincisi, kuvvet ve şiardır. Yani mesela diyelim şimdi siz 10 kişi bir derse katıldığınızı düşünün. Bir de 100 kişi bir derse katıldığınızı düşünün. Yani çok daha farklı bir hava oluşur. Öyle değil mi? Ee, o, Onun daha fazla şeyi görünür, kalitesi görünür. Yani sanki daha kaliteli bir derstir gibi görünür mesela. Ee, namaz da böyledir. Yani bir vakit namazına 100 kişinin, 50 kişinin toplanması vardır. Bir de 1000 kişinin, 5000 kişinin toplanması vardır. Müminin kalbine bir kuvvet dolar. Mümin kardeşlerinden mesela bir güç e, alır. Hem de bu kafirlerin kalbine bir korkudur. Yani Müslümanların ayrım gayrım gözetmeden hepsinin omuz omuza, dirsek dirseğe namazda temas halinde olmaları bu e, dışarıdaki insanların kalbine de bir şey salar. E, bir korku salar. Üçüncüsü ise nedir? Bütün Müslümanların bir araya toplandığından dolayı hutbede onlara verilmek istenen umumi mesajların hutbede onlara verilmesidir. Tamam? Devam edelim. Kari İbn-i Yalnız burada şey var, bunu zaten anlatacağız ileride sadece yani tezkir babından. Bu ayet-i kerimenin konuyla e, alakası yoktur. Bu ayet-i kerime Cuma farz olduğundan yıllar sonra inmiştir. Öyle değil mi? Bu ayetin inme nedeni nedir? Peygamber hutbe verirken e, İmam Müslüm'ün rivayet ettiği Şam'dan bir kervan gelmiştir. İnsanların çoğu Peygamberimizi bırakıp Şam'dan gelen kervana gitmiştir. Yanında sekiz veya on iki kişi kalmıştır Peygamberimizin, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle de o gidenleri uyarmak, onları kınamak için bu ayet kelimeyi indirmiştir. Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi terk edin ve Allah'ın zikrine koşun demiştir Allah Azze ve Celle. Yani bir nevi ne diyor? Ey müminler, siz nasıl Peygamber namaz size Cuma namazı kıldırırken kervan geldi diye Peygamberin namazın ortasında bıraktınız kervana gittiniz? Bu yakışıyor mu size? Yani bir daha böyle bir şey yapmayın. Peygamberin etrafında kalın. O vakitte alışverişle falan uğraşmayın. Çünkü bu ayet-i kerime abdest ayeti gibidir. Nasıl ta abdest Mekke'de vardı ama ayeti Maide suresinde Medine'nin en sonunda indi. Bu demek değildir ki abdest ayetiyle abdest farz olundu. Abdest zaten farzdı, öyle mi? Bu da böyledir. Yani bu ayet Cuma'nın kendisiyle emredildiği ayet bu değildir. Bundan çok önce Cuma namazı farz olmuştur. Bu ayet kelimede sadece cumayıyla ilgili bir probleme işaret edilmiştir. Bir düzeltilme yapılmıştır. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim. Hale bin Mukhayim bin Mukhayim dedi ki, Kenemin hep yeni bildiği salavatı selden Peygamber Aleyhisselam'ın yolundandır. Dendir, evet. Tazimu her deliyomu, bugünü tazim etmek ve tesliifu onu şerefledirmek ve taksisu di ibadetin bazı ibadetlere mahsus kılmak, yahtesü an gayri. Diğerle bazı ibadetleri mahsus kılmak peygamberin Nedir mesela bunlara örnek? Yani ileride gelecek. Mesela Kef Suresi'nin okunması gibi bazı alimlere göre. Tamam? O günde peygambere çok fazla salavat getirilmesi gibi, peygamberin bunu emretmesi gibi. Normalde bunlar ibadetlerdir. Zaten yapılabilecek ibadetlerdir. Ama cuma gününde ayrı hususiyetleri vardır. Yani cuma gününde yapıldığı zaman apaire hususiyetleri vardır. Peygamberimizin de hediyendendir bu. Yani bazı ibadetleri cuma gününde diğer günlerden daha fazla o güne has ol olacak şekilde yapar diye. Yani. Evet. <gülüyor> cuma günü mü daha faziletlidir yoksa Arafa günü mü daha faziletlidir? Alimler ihtilaf ettiler. Ala <gülüyor> kavleyni iki görüş üzerindendir. Umme <gülüyor> vechani li ashabı Şafii'i onun iki vecihi vardır. Huma vecihani o iki vecihter li ashabi şafi'i Yani şafi'nin ashabındaki iki vecihtir. Hani kimi ashabı Arafa günü daha faziletlidir demiş. Kimi ashabı ise Cuma günü daha faziletlidir demiş. Evet. Allah'u alim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhi ve sellem yakra'u fî fecrihi Cuma günü sabah namazında okuyor idi. Bi suratî el-ibnâmmî tenzîlu es-secrete Es-secrete suresini halatı ala insane ve insan suresini okuyor. Işte, sabah, Cuma günü sabah namazının salan namazında. ile enqala ta şuraya kadar dedi. Bu semiatu şeyh-i şeyh-i İslamî İbn Taymiye İbn Teşhih hocası işittim. Yakul şöyle diyor idi. İnne mekana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi bunu Cuma namazını tezirinde okuyor idi bu iki sureyi. يَنَّهُمَ تَدْمَنَةَ تَدَمَّنَةَ تَدَمَّنَةَ O ikisi içerir yani o iki sure içerir. مَاكَانَ وَيَكُونُ فِي يَوْمِهَمْ Ola ve o günde olacak anları içerir. Yani Cuma günü fe, sabah namazında Peygamber Secde ve İnsan Suresini okurdu. Niye? Çünkü Secde ve İnsan Suresi Cuma gününde olan ve olacak olan şeyleri içerir. Nedir onlar? İşte kıyamettir, kıyamet günüdür, ölümdür vesaire. Fe innehu wa o ikisi temelinde ale khalqi ademe, Adem'in yaratılmasını kapsar. Ve ale zikril geri dönüşü. Geri dönüşü kapsar. Ve hasr il ibadi kulların haşrolunmasını kapsar. Ve zalike bu yekunu yevmel cumatidir, cuma günü oluyor. Olur. Ve kana fi qiraatihima bu ikisinin okunmasında fi hada'l yawmi bugün de o ikisinin okunmasında tedkirun li ummeti li ummeti li ummeti min meta'i khatırlatma vardır. fihi onda olan ve olacak olanlara hatırlatmalardır vardır. Vestecde tu tabi olaraktan geldi. Yani secde suresi tabi olaraktan geldi. Leyset meksudeten yani peygamber aleyhissalatü vesselam onu kastetmemiştir. Hani peygamberin orada kastettiği nedir? İnsan suresidir. Secde suresi ise herhangi bir sure de okuyabilirdi ama secde suresi öyle denkeldi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ta ki e, namazı kılan onu okusun. Hay <gülüyor> süttefakat Yani nasıl birleşirse. Ya'ni min Eyi suretin yani hangi sureden olursa olsun okuyabilir. Hani bunu şunu, şunu söylemek istiyorum. Yani Peygamberimiz insan suresini kasten okudu zaten. Cuma gününün sabah namazında Peygamberimiz insan suresini okurdu. Niye? Çünkü insan suresinde Cuma günü olacak olan şeylerin hatırlatılması vardır. Mesela insan suresinde işte Hz. Adem vardır diyelim. İşte kıyamet vardır, ölüm vardır mesela. Bunlar hep Cuma günü olacak şeylerdir. Öyle değil mi? Hadis'te ilk başta söyledi ki ya, yani cuma günü faziletlidir niye? Adam onda doğdu, onda cennete girdi vesaire. Lakin diyor Secde Suresi ise e, peygamber onu kastetmemiştir. Yani insan suresiyle beraber herhangi bir sure okumak yerine Secde Suresi'ni okumuştur. E, musalli istediği bir sureyi okuyabilir ama insan suresini peygamberimiz bilerek şey yapmıştır. E, bilerek okumuştur. Tabii bu bir iddia. Yani hani e, Allahu alem. Niye bir kere okusa, iki kere okusa, üç kere okusa e, tamam da sahabe bunu sürekli yaptığını söylüyor yani. Sürekli Peygamberimiz insan suresi ile beraber secde suresi e, tabi olarak veyahut da kast edilmeyen olarak olmaz. E, i̇kisi de Peygamber aleyhisselatü vesselam eğer burada bir amacı gitmişse, birilerine bir şeyler hatırlatmak istemişse, özellikle bu iki sureyi seçmişse mutlaka vardır bunun bir şey, mutlaka vardır bunun bir hikmeti. Burada sadece bize iki tane şey çıkar yani bu meseleden. Birincisi Cuma gününün sabah namazında bunu okumak sünnettir diyebiliriz. Secde suresini ve insan suresini okumak sünnettir diyebiliriz. İkincisi ise Vesselam'ın umumi bir sünnetini öğreniriz. Peygamberimiz makama göre, duruma göre Kur'an-ı Kerim okurdu. Yani namaz kıldırdığı zaman rastgele bir sure seçmek yerine o an konuşulan mesela diyelim ki siz bir yerde oturuyorsunuz mevzu işte kardeşlik mevzusu siz kardeşlik mevzusunu anlattınız. Ondan sonra namaz vakti girdi. Namaz kıldıracaksınız. Eftal olan nedir? Eftal olan bu umumi sünnetten çıkan orada kardeşliği hatırlatan birtakım ayetleri okumanızdır. Yani o namazda insanların haleti ruhiyesi, maneviyatı daha kuvvetli olduğu için orada bir de ayetlerle bunu hatırlatmanız anlattığı yani fayda tam tamamlanacaktır. Maksat tam hasıl olacaktır. Eminse. Yani bir ortamda diyelim ki konu faiz olur. Faizin kötülüğü olur. Namaz biter, e, namaz vakti gelir. Ne okursunuz mesela sesli bir namazsa eğer? Faizin haramlığını ve faizin kötülüğünü anlatan ayetleri e, okursunuz. Maksat tam hasıl olur, faide tam tamamlanmış olur. Tamam Evet. Evet. min hasaisi يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma namazının, Cuma gününün özelliklerindendir. İstihbabu كَسْرِ فِي Namazı çoğaltmak. عَلَى Namaz değil şey, salavat. Salatı ı salat etmekaleynevi sallallahu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fihi ve fi leylati onda ve onun gecesinde ve kabre sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin şevvinden dolayı aksiru ssalata alayya yevmel cum'ati ve leylatel cum'ati cuma günü ve cuma gecesi benim üzerime çokça salat edin. Evet. Come a. Ha. Salat ve selam ne demektir? Normalde salavat dediğimiz zaman kastettiğimiz şey Allahumme salli ala Muhammedin ve ale Muhammed. Öyle değil mi? Bu kadar kısadır. Manası ne demekti salatla selamın? Peygamberimize Allah tarafından insan Allah tarafından kullanıldığında peygamberimize rahmet etmek, peygamberimizi başlama için kullanılır. Melekler ve insanlar için kullanıldığında peygamberimiz bunlara melekler ve insanlar Peygamberimiz'e salat ettiyse o rahmeti o bağışlamayı Allah'tan istemektir. Buna o yalvarı hayaliyeden. Tam tersi. Normal, genelde ulema arasında yaygın olan görüş nedir? Salat kelimesi, yani sallallahu ala Muhammed'in dediğimizde Allah'ın peygambere merhamet etmesi, onu bağışlamasıdır. Kullardan ve meleklerden peygambere salat getirmeleri ise Allah'tan bu merhameti ve bağışlamayı dilemeleridir. Öyle mi? Dedi ki bu hem nakil yönünden hem de lugat yönünden ee, asıl olana aykırıdır. Değil mi? nakil yönünden niye aykırıdır? Çünkü İmam Bukhari ebul eden demiş ki <gülüyor> Yani Allah'tan peygamberimize yapılan salat övgüdür. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin peygamberi övmesi onun şanını yüceltmesidir. Bu rahmeti de kapsar çünkü. Yani bu rahmeti de kapsar. Lugat yönünden Allah Azze ve Celle ne diyor ayet-i kerimede? Ulaike aleyhim salavatum min rabbihim ve rahme. Yani salavat ve rahmet o zaman ulaike aleyhim rahmetun min rabbihim ve rahme. Bu tekrar normalde belagat'ta bu tekrar şeydir. Yani bir cümleye ayıp getirecek olan, eksiklik getirecek olan bir şeydir. Bir tekrardır. Ondan dolayı bu değil de ulaike aleyhim salavatun min rabbihim yani rabb'lerinden onlara bir övgü vardır, ve Va rahmetun ve var rahmet vardır desek daha şey olur. Daha uygun bir cümle olur. Ondan dolayı salat ne demektir? Salla demek normalde Arap lügatında dua manasına gelir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle bize ne diyor? İnne Allaha ve meleketehu yusalluna alennbi. Ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslimen. Allah ve melekler peygambere salat getiriyorlar. Ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam getiriniz. Allah'ın peygambere salat getirmesi onu övmesidir. Bu merhameti de kapsar. Meleklerin salat getirmesi ve insanların salat getirmesi ise Allah'tan Peygamberin şanını ve şerefini yüceltmelerini istemesidir. Öyle mi? Zaten mesela biz e, diyelim ki dedik ki Allahümme salli ala Muhammedin Ey Allah'ım yani peygambere merhamet et. Allah'sından peygambere merhamet etmiştir. Peygamber aleyhisselatü Vesselam cennetliktir. Öyle mi? Ama peygamberin şanını yücelteceğini Allah azze ve celle peygambere söz vermiştir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle peygamberin şanını yücelteceğini ورفعنا لك ذكرك biz senin zikrini yücelttik diyor Allah Azze ve Celle. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini yücelteceğini Peygamber'e söz vermiştir. Bugün yeryüzünde Peygamberden daha meşhur bir insan var mıdır? Yoktur. İsminin anıldığı her yerde insanlar hemen salat getiriyorlar, onu övüyorlar, onu tazim ediyorlar, kendilerine çeki düzen veriyorlar öyle değil mi? Allah işte ona getirilen salatlarla onun şanını yüceltmiştir. Yani birçok yolla yüceltmiştir. Bu yollardan bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin yani varafân ala kezik ayetinin tefsiri, Allah Azze ve Celle Peygamber'e salavat getirterek bu ümmete, sallallahu aleyhi ve sellem onun şanını, onun şerefini yüceltmiştir. Tamam? Normalde salat her halükarda faziletlidir zaten. Biz niye Peygamber'e salat getiririz? Yani normal Peygamber'e neden dolayı salat getiririz? Bir, Allah Azze ve Celle bunu emrettiğinden dolayı. Hem de burada emir e, siyasında. Bir incelik de vardır. Allahuze ve Celle diyor? Allah ve melekler peygambere salat getiriyor. Siz de peygambere salat ve selam getirin. Yani Allah ve melekleri getiriyorsa sizin hayda hayda getirmeniz lazım. Çünkü sizi hidayete, hidayetinize aracı olan, size cennet yollarını açıklayan, sizin şu anda Müslüman olmanızı sağlayan peygamberdir. Allahuze ve Celle onu buna vesile kılmıştır. Allah onu gönderdiği halde yani onun üzerindeki asıl nimet sahibi Allah olmasına rağmen Allah dahi ona salat getiriyorsa ki o sizin üzerinizdeki Allah'tan sonra ikinci büyük nimet sahibidir. Yani çünkü sizin vesile olmuştur, sizin hayda hayda salat getirmeniz lazım e diyor Allah Azze ve Celle. öyle mi? İkincisi ise salat getirmek bu ümmetin peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetin üzerindeki haklarından bir tanesidir. Yani genel olarak, umumi olaraktan din bize teşekkürü emretmiştir, öyle değil mi? Din bize teşekkürü emretmiştir. Ve Allah azze ve celle, teşekkür ehli olmayan insanları sevmez. Allah zevcelle şakir olanları sever. Hem Allah'ın üzerindeki Nimetlerine şükreden, hem de insanların kendilerine yaptıkları iyiliklere teşekkür etmeyi bilen insanları sever Allah azze ve Celle Öyle mi? E peygamber Aleyhisselatü vesselam'a da yani teşekkür etmeyeceksek biz kime teşekkür edeceğiz? Üçüncü olaraktan biz peygambere kendimiz için teşekkür ederiz. Çünkü biz ona salat getirdikçe Allah Azze ve Celle bizim derecemizi ve makamımızı yükseltir, öyle mi? Getirmedikçe de Allah nezdindeki derecemiz düşer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? men سَلَّ عَلَيْهَا وَاحِدَةً سَلَّ اللّٰهُ biha عَلَيْهِ عَشَرًا Kim bana bir defa salat getirirse Allah Azze ve Celle onun ile ona on defa salat getirir. Yani siz bir defa Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem dediğinizde ne demiş oluyoruz? Ey Allah'ım sen Peygamberimize onu öv, onun şanını, şerefini yüceltiyoruz. Allah bizim bizi övüyor, bizim şanımızı, şerefimizi on defa fazla yüceltiyor ve bize merhamet ediyor. Tamam? Yapmadığımız zaman ise bunu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ee, Ragi me en fuhu, Ragi me sürtsün. Kimin? Yanında ben zikredildiğim halde bana salat getirmeyen adam. Burnu sürtsün. Sizin en cimriniz ben yanında zikredildiğim halde bana salat getirmeyendir. Hiçbir bir meclis yoktur ki otururlar Rab'lerini anmaz peygamberlerine salat getirmezler mutlaka kıyamet gününde o meclis onlar için bir pişmanlık olacaktır.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi? Yani öyleyse üçüncü olarak biz niye Peygamber'e salat getiririz? Kendimiz için. Şanımız Allah katında yücelsin ta ki mertebe olarak cimriler burnu sürtenler mertebesine düşmeyelim. ''Bana en çok salat getireniniz benim şefaatime en çok nail olacak olanınızdır.'' Kıyamet gününde bana en yakın olacak olanınız bana en çok salat getirecek olanınızdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani salat getirmenin biraz da bize de şey var biraz değil çoğunlukla bize e, faydası var getirmememizin de çoğunlukla bize zararı var ha bu umumen e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselama salat getirme meselesi ayrıyeten Peygamberimiz bizden Cuma gününde daha çok ve daha fazla salat getirmemizi istemiştir tamam Cuma gününde neden Allahuekber. Sadece bazı rivayetlerde demiştir ki cuma günü sizin salavatlarınız bana arz edilir. Yani melekler cuma günü bizim ona getirmiş olduğumuz salatları Aleyhissalatu vesselam'a ona arz ederler. Falan oğlu falan sana şu şekilde salat getirdi derler diye peygamberimiz bugün de bana salat getirin diyor. Öyleyse cuma günü Müslümanların özellikle peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bol bol salat ve selam getirmeleri gereken günlerden bir tanesidir. Salatın manasını söyledik, selamı söylemedik. Selam nedir? Selam. Sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde sellem ne demektir? Yani onu bedeni, dünyevi ve uhrevi bütün eksik ve ayıplardan uzak tut demektir. Onu esenlikte kıl demektir. Hem maddi hem de manevi olarak onu esenlikte kıl demektir. Tamam Selamette, afiyette, esenlikte kıl demektir. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. E burada duralım inşallah. Cuma gününün farz kılınışı konusunda ondan sonra buradan devam eder. Sorusu olan? Mesela ehli hadis, ilim talebeleri arasındaki en şerefli talebeler hadis ilmiyle iştigal eden talebelerdir. Neden? Çokça salat getirdiklerinden dolayı. Öyle mi? Yani âlimlerin birçoğu mesela hatta bu konuda özel kitaplar yazanlar olmuş. Yani Şerefu Ashabı'l-Hadis diye. E, hadis ehlinin şerefi. Niye? Hadis ehli en ilimaller arasında hadis ile iştigal edenler en şerefli olanlardır. Her ilmin fazileti vardır. Her ilmin nisbi olarak güzellikleri vardır. Ama hadis okuyan öğrenci eğer okuduğu hadisleri idrak eder, anlar, yaşantıya dökerse hem o yani öğrenmesi bir ibadettir. Yaşaması bir ibadettir, anlatması bir ibadettir, konuşması bir ibadettir, rivayeti bir ibadettir. Yani her şeyi kendi içerisinde bir güzellik olan e, bir ilimdir. Ondan dolayı şeydir, e, hadis talebeleri her zaman diğer talebelerden bu anlamda daha üstündürler. Evet buyur. Hocam mesela senavuz bitirmemiz gerektiğini söylüyoruz ya mesela Cuma günü. Mesela biz önceki dersinde Cuma başlığından bahsettik ya mesela dedi ki Cuma başlığında namazı kırıldığı zaman kılınması gerekir diye bir daha söyle. Şimdi daha önceki derslerde cuma gününden dolayı bu cuma namazı olması lazım. Bu yoksa cuma namazından dolayı bu gün şerh lazım. Ha dedik İbn Hazm diyor cuma gününden cumhur diyor ki cuma namazından. Dolayısıyla bu cuma günü komple. Yani başından sonuna cuma günü e, perşembe günü bitip cuma günü girdikten sonra ge, akşam gece daha öbür gün akşama kadar yani, cumartesi günü akşamına kadar e, istediğin vakitte, istediğin kadar Peygamber'e salat getirebilirsin. Cuma namazı ile? Tabi tabi, alakası yoktur yani. Cuma günü Peygamber'imize salat getirmenin e, Cuma namazıyla bir alakası yoktur yani. Başka? Soru sorda. Soru? Yok, tamam. Cuma günü ve Cuma gecesi. Cuma gecesi. Bir önceki Tabi. Mesela perşembe günü güneş battıktan sonra cuma günü girmiş demektir artık. Yani bu e, miladi şeye göre gün ne zaman girer? Gece 12'den sonra e, girmiş olur. Ama normalde bugün İslam'a göre gün ne zaman? Günün bitimi akşam şeyin batımıdır. Güneşin batımı o günün bitimi demektir yani. Tamam. Başka sorusu olan? Sen bayram olduğundan dolayı bir tebrikleşme vesaire bir şey olabilir mi? Cuma gününde mi? Yok, böyle bir şey yok. Yani bayramdakinde bile ihtilaf var. Anlatmıştık değil mi? Demiştik bayram günü تَقَبَّلَ minna ve minkum Demek. Seleften kimisi bunu kerih görmüş. Bayram tebrikleşmesini. Çünkü demiş ki bu sünnete varit olmuş olan bir şey değil. Ama İmam Ahmet mesela demiş şeydir. Yani yapanın da selefi vardır. Yapmayanın da selefi vardır. Yani yapan için de seleften yapan vardır, yapmayan için de yapan Ben kimseye söylemem demiş ama söyleyene karşılık veririm demiş. Yani biri bana e, bayram mübarek olsun dediğinde veya Allah kabul etsin dediğinde ben Allah kabul et, seninkini de etsin derim. Ama ben kimseye durduk yere Allah e, kabul etsin demem e, demiş e, şey e, İmam Ahmet. Yani bu bayramın kendinde bile ihtilaf varken hani cuma gününde, e, cuma gününün bayramlığıyla diğer bayram aynı değil yani. Tamam. Başka sorusu olan. Vahşi ve